Global Population Speak Out Projesi İnsanların yaptığı tarım ve geliştirdikleri endüstri dünyanın doğal ekosistemlerinden doğar ve desteklenir. Lakin modern toplumlarda ekosistemler mütemadiyen pervasızca yerinden edilmekte, zehirlenmekte gereğinden fazla hasat edilmekte ve kendi devamlılıkları için ne kadar önemli oldukları hiç düşünülmemektedir. Paul Ehrlich ve Anne Ehrlich Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler Bir mesel, bir cümle, bir fatora Global Population Speak Out Projesi